Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Soru soruldu. Kafir biri Müslüman hakkına girerse hesaplaşma nasıl olur diye. Kul olmaları açısından Müslümanlarla gayrimüslimlerin hakları arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bir Müslüman, Müslümanların haklarına riayet ettiği gibi gayrimüslimlerin haklarına da riayet etmeli. Onların haklarına tecavüz etmekten şiddette kaçınmalıdır. Çünkü her yapılan işten hesaba çekileceğiz. Kafir de olsa bir Müslüman kimsenin hakkını yiyemez. Kafirlerin asla cennete giremeyeceği ayet ve hadislerle bildirilmektedir. Bir Müslüman kafirin hakkını yemişse ahirette kafir hakkını ondan alır. Hak sahibi olmak kafiri cehennemden çıkarmaz ama hakkını yiyen Müslümanı cehenneme sokabilir. Ya da günahını Müslüman'ın üstlenmesine neden olabilir. Müslüman'ın hakkını yiyen kafire gelince, Müslüman'ın işlediği günahlar kafire yüklenir. Zaten cehennemlik olan kafirin azabı daha da artmış olur.